giydiği. Meğer Maradona'da yıllar önce e, aynısının hem de takımını giymiş. ki biraz fotoğraflara bakınca komik kalıyordu ama Messi yani, kendince... Pan, hani biraz, pantolon da mı puantiyeymiş? Evet evet ki bütün <gülüyor> yani fotoğrafta en azından son derece komik duruyordu. Messi yani kendince bir farklılaşmayı... Her, her yıl çıktığı için buraya dört yıl ödül oluyor. E, biraz farklılaşmak istemiş.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 Kimi haberlerde Messi'nin altın top ödülünü alırken işte önce Zildi'den almıştı 3 kez kıyaslaması yapanlar var çünkü altın topu 1956'dan beri Fransa'nın Fransız futbol dergisi veriyor ee, ve 1995'e kadar sadece Avrupa'da oynayan Avrupalı oyuncuların e, al alabildiği ve gazetelerin oy oylarıyla aldığı bir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 ee, bütün gazeteciler oylamaya başladı. Geçen senede daha büyük bir değişiklik, Fransız futbolla dünya futbolunu yöneten FIFA oylamağını alanı FIFA da 1990'dan beri kendi bir dünyanın yılın futbolüsü ödülü veriyordu. Ee, o FIFA'nın yöntemi dünyadaki şeylere tek mil takım teknik direktörü ve milli takım kaptanlarına sormaktı. Onunla basın oylamasını birleştirip böyle bir karma sistem yarattılar ama özel altın top. Yani tabanı da genişletmiş oluyor, demokratik daha da demokratikleştirilmiş bir yöntem gözüyle de bakabiliriz herhalde bunu. Öyle, yani artık dünyadaki tüm dünyadaki tüm futbolcular açık. Ama tabi peş şaşmıyor yani Avrupa'da oynayan oyuncular ödül kazanıyor ama işte hani artık Latin Amerikalı mı olur? Ee, Avrupalı mı olur? Afrikalı mı olur? O oyuncuların performansına bağlı. Ee, sadece şöyle bir şey belki hani 3 seneden değil ama 10-15 yıl önceden farkı tüm e dünyanın içinde me artık medya ve görünürlük etkisinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. yani Messi takımı vesilesiyle de e çok fazla göz önünde. Tabi e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 Evet, tabii yani aynı e, hani fiziksel beceriye, yatkınlığa sahip e, olsa da hani şey özellikleri, kişilik özellikleri hani, e, yani sporcularda en belirgin özelliklerden biri nedir? Hani o asılmak değil mi o işe yani. Evet. Bir kere hani, şey olana kadar, profesyonel olana kadar geçtiğiniz bir yol var. Diyelim ki 10 yaşla 20 yaş arası. E, o, yani o 10 yıl boyunca ciddi bir ilade gösteriyorsunuz çünkü e, şöyle düşün yani bir Huniye bir milyon kişi atıldığını düşünün yani Dibinden binden beş kişi düşecek Huninin içinde yani o bir milyon içinden o beşe girmeye çalışıyorsunuz ya da yüz binin içinden e, orada ciddi bir ilade ve e, rekabet duygusu ve özgürselimiz alın gibi birçok unsurun bir arada olması lazım evet, evet yani e, hani Mescide e, şu var hani işte 8-10 yaş filmleri Youtube'da izlenebiliyor. Ee, hakikaten aynı bugünkü oyuncunun böyle minyatür versiyonunu görüyorsunuz. Toplu aynı şeyleri yapıyor. O zamanki akranlarından 2 kat daha müdahale edemiyorlar. Dolayısıyla ufacık bir çocuk. Ee, ama işte büyüme bozukluğu var. Yani Barcelona kulübünün müdahalesi ve hormon tedavisi olmasa bugünkünden 10 santim daha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 Ya ufak bir şey vardı bu puantiyeli bu, elbise mevzusunda. puantiyeli elbise konusunda yeni bir gelişme evet. tespit etmiş Can. Evet yeni bir gelişme tespit ettim. Ustalara saygıdan biraz daha bahsediyordunuz. Daha doğrusu bahsetmeye yaklaşıyordunuz. Bu puantiyeli elbisenin de Arjantinli Yıldız'ın giydiği bu FIFA 2012 yılın oyuncusu ödülünün giydiği bu puantiyeli elbisenin de Maradona'nın yıllar önce Giydiği bir elbisenin e aynı modeli. Onu konuştuk. Ha, evet, ondan tamam, bahsetme. Yeni bir gelişme yeni değil. Bir gelişme değil. değil Aynısından olduğuna şey yaptı. Ben orayı kaçırmıştım. Tekrar bir belirtmek istedim. E, tamam. E peki e, Messi olayı da herhalde uzun yıllar çeşitli programlarda konuşacağız. Ama e, şey e, başka e, tenis de biraz bahsedebiliriz galiba. Bir tenise git uzun e, Avustralya açık. Ee, Pazar günü başlıyor ee, Hani Dünyanın en iyileri Yılın ilk çekişecek ee, Ama bir de Türk tenisçiler var ee, Türkiye'de tenisin e, hani, Gelişmekte olduğunu burada konuşuyoruz ee, Bir kadın bir erkek tenisçi Türk tenisçi Avustralya çıkıp önerilemelerinde oynuyorlar ve, e, Erkeklerden Mahir El-İlhan e, ikinci önerilemeyi de geçti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 Büyük bir hani sonuç çok tecrübeli bir isim karşısındaki Taylandlı rakibi e, herhalde 50'nin üzerinde Grand Slam bir tenisçi. Dünya sıralamasında ilk 20, 20'deydi bir dönem. Şu an tabii e, 150'ye kadar düşmüş durumda. E, onu onu eleyip ikinci eleme turuna yükselmeyi başardı. Tabii Çağla'nın yolu daha biraz e, uzun. Yani Avustralya saat olarak hani şu saatlerde ikisinin de maçı oluyor olabilir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 Anormal, tarihinde hiç görmediği sıcaklıklarla karşılaşmıştı Avustralya. Orada perişan olabilirdi tenisçilerde. Yani. E, dün e, onu şey yapan foto fotoğraflar gördüm. 40-45 derece evet. insanlar hani plajlarda vesaire işli şehirlerde ama Avustralya'nın genelini mi ilgilendiriyor yoksa sadece Sydney'de mi?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 Böyle bir şey yaşayabilir, çok yaşayabilir <gülüyor> evet, Çok acayip. Yüz yani ee, derece bir gün içinde yaşamak çok farklı bir duygu olsa <gülüyor> gerek. İşte genelde o yüzden tenisçiler bunu tamamı takıl için biraz önceden oradaki Yani Avustralya ve da başka turnuvalar oluyor. Hani bir iki hafta orada oynayıp muhtemelen hem şey saat dilim şokunu hem de iklim şokunu atlatmaya çalışıyorlar. Türk tenisler de öyle yaptı. Ee, şey şu ilginç yani sadece Çağlam ve Marcel yok. Ee, dört de e, genç tenisçi var. Onlar da e, gençler tablosunda mücadele ediyorlar turnuvanın. Ee, Avustralya için. Edeyecekler daha doğrusu. Gençler maçları gelecek hafta başlayacak. 3 ee, elemelerde İpek Soylu e, henüz kaç yaşında? Herhalde 17 yaşında İpek Soylu. O mesela e, gençler doğrudan onu tabloda.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 yorgun dönüyorlar. Yani pazar günü maçı oynayan dinlemeden çıkmış oluyor. Ee, ama işte takımlarının ikisinin çok büyük bütçesi var. Yani. Fenerbahçe, Ülker'le Efes Pilse'nin. Daha doğrusu Anadolu Efes'in. Ee, Beşiktaş daha bir orta er oynuyor ama sonuçlar iyi değil. Yani ikinci tura geçildi. Top 16'ya e, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3'er ilgili devam ediyorlar. Yani aynı grupta iki takım. Bu ikinci turda top 16'da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 dün yani özellikle son çeyreklerde çözülüyor takım buna bir çare bulamadılar dün hani hakikaten kabus gibi bir 4. <gülüyor> pelot oynadılar 38 sayıydılar bir çeyrekte yani bu düzeydeki bir oyunda şey bulamayacak kabul edilemeyecek bir şey. ve kabul edilemeyecek bir şey yani bir çeyrek 38 sayı olacak iş değil eee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 İlk dörde girecek bilmiyorum Anadolu Efes işte belki e, onların hani bir galibiyet aldı e, daha da şey bir kadroları var pahalı bir kadroları var belki oradan bir ses çıkar çünkü rakipler de e, bizimkilerin gözün yaşına bakmıyor doğrusu e, 20 sayı farkı çakı veriyorlar e, yani şu an ekran tablo pek parlak değil evet peki ne yapalım böyle eee Peki çok teşekkürler bitiriyoruz programı haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere iyi günler. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla... 343 41 41